İstanbul'da iki-üç sene Darül hikmette, hizmet-i diniye beni orada durdurdu. Sonra Kur'an-ı Hakîm'in ile ve Gavs-ı Azam'ın himmeti ile ve ihtiyarlığın intibahiyle, İstanbul'daki hayat-ı medeniyeden usanç ve şaşalı hayat-ı içtimaiyeden bir nefret geldi. Daussil'a tabir edilen iştiyak-ı vatan hissi, beni vatanıma sevk etti. Madem öleceğim, vatanımda öleyim diye bana gittim. Her şeyden evvel Van'da Horhor hor denilen medresemin ziyaretine gittim. Baktım ki sair Van haneleri gibi onu da Rus istilasında Ermeniler yakmışlardı. Van'ın meşhur kalası ki dağ gibi yekpare taştan ibarettir. Benim medresem onun tam altında ve ona tam bitişiktir. Benim terk ettiğim 7-8 sene evvel o medresemdeki hakikaten dost kardeş en iyi talebelerimin hayalleri Gözümün önüne geldi. O fedakar arkadaşlarımın bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım ve Kalanın Ta Medresenin üstündeki iki minare yüksekliğinde medreseye nazır tepesine çıktım, oturdum. Yedi sekiz sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zamanda da hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. Çünkü yalnız idim. Yedi sekiz sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavvülat görüyordum. Baktım ki benim medresemin etrafındaki şehir içi, kala dibi mevkii, bütün baştan aşağıya kadar yandırılmış, tahrip edilmiş. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme güya,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 Ben gurbetten vatanıma döndüm, gurbetten kurtuldum zannediyordum. Va esefa, gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. 12. ricada bahsi geçen Abdurrahman gibi ruhumla pek alakadar yüzer talebelerimi, dostlarımı kabirde ve o ahbapların yerlerini harabe-zar gördüm. Eskiden beri hatırımda olan bir zatın bir fıkrası vardı. Tam manasını göremiyordum o hazin levha karşısında tam manasını gördüm. Fıkra budur. لَوْ لَا مُفَارَقَةُ الْأَحْبَابِ مَا وَجَدَتْ لَهَ الْمَنَا Yani, eğer dostlardan müfarekat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan müfarekattır. Evet, hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağlatmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi, o gam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Eskiden beri şairler şiirlerinde ahbaplarıyla görüştükleri menzillerin mürûru zamanla harabegâhlarına ağlamışlar. Bunun en firkatli levhasını da ben gözümle gördüm. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahalli ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle hem ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. O vakit gözümün önünde harabezare dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli ve neşeli ve sürurlu bir surette bulunduğu zaman, yirmi seneye yakın en tatlı bir hayatta tedrisle kıymetdar talebelerimle geçirdiğim hayatımın o şirin safahatı birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek, sonra vefat edip gider tarzında. Hayali gözümün önünde epey zaman devam etti. O vakit ehli dünyanın haline çok taaccüb ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbedaha gösterdi. Ehli hakikatin mütemadiyen dünya gattardır, mekkardır, fenadır, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır, öyle de, kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücudum itibariyle ihtiyarlık rikkatinden iki gözümle ağlarken, medresemin yalnız ihtiyarlığı değil, belki vefatından dolayı on gözle ağlamak istiyordum. Ve o şirin vatanımın yarı ölmesiyle yüz gözle ağlamaya ihtiyacım vardı rivayet hadiste vardır ki, her sabah bir melaike çağırıyor, لِدُوا لِلْمَوْتِ وَبُنُوا لِلْخَرَابِ Yani, ölmek için tevellüt edip dünyaya gelirsiniz, harap olmak için binalar yapıyorsunuz diyor. İşte bu hakikati, kulağımla değil gözümle işitiyordum. Evet, o vaziyetim, o vakit beni nasıl ağlattırmış, on senedir hayalim, o vaziyete uğradıkça yine ağlıyor. Evet, binler sene yaşamış o ihtiyar kalanın başındaki menzillerin harap olması ve onun altındaki şehrin sekiz sene zarfında sekiz yüz sene kadar ihtiyarlanması ve kal'a altındaki gayet hayattar ve mecma ahbap olan medresemin vefatı, umum Osmanlı devletinde bütün medreselerin vefatını gösteren cenazesinin manevi azametine işareten koca Van kalasının yekpare taşı,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 veyahut dağda bir mağaraya çekilip, ecelimi orada beklemeliyim diye düşündüm. Dedim madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır çiken, mukabemetsuz, yandırıcı firkatler var, elbette mevt hayata racih'tir Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı sitte denilen altı cihete nazar gezdirdim, karanlıklı gördüm. O şiddetli taessürden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetine alan hadsiz belalara karşı bir noktayı istina tararken ve ruhta ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat taharrî ederken ve o haksız firak ve iftiraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken birden Kur'an müjizül beyanın "Sabbahillahi ma fi s-samawat wal-arz, wa huwa al-azizul-hakim, lehu mülkul s-samawat wal-arz, yuhii wa yumiit, wa kulli şeyin qadir" ayetinin hakikatı tecelli etti.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 ve şehir suretini alan suni bir mektubun Rus istilası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl maliki hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan Nakash Ezeliye bak ki bu Van sayfesinde mektubatı Kemali Şahşah ile eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların. Malik hakikisinden gaflet ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve Malik ve hümetmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı ve o hakikatı tam kabul etmeye nefs hazırlandı. Evet, nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin. Öyle de o hüzünen giz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu nefsimi yumuşattı Kur'an-ı mucizül beyan mezkur ayetin hakikatiyle hakiki imaniyenin feyzini tam ona gösterdi kabul ettirdi evet lillâhilhamd şu ayetin hakikati iman feiziyle 20. mektup gibi risalelerde kat'i ispat ettiğimiz gibi herkesin kuvveti imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir noktayı istinat ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden yüz derece ziyade korkunç zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imana billahtan verdi ve şöyle ihtar etti ki senin halikın olan şu memleketin maliki hakikisinin emrine her şey musahhardır her şeyin dizgini onun elindedir ona intisabın yeter o halikıma dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler Ağlattıran hazin haller beni neşelendirmeye başladılar. Hem çok risalelerde katî birhanlarla da ispat ettiğimiz gibi, o hatsiz arzulara karşı imana bil ahiretten gelen nur ile öyle bir noktayı istimdat verdi ki, değil küçücük ve muvakkat, kısa dünyevi ahbaplara karşı arzu ve rabutalarıma, belki ebedül abatta. Alemi bekada, bekâda, saadet-i ebediyede hadsiz uzun arzularıma kâfi gelebilir bir noktayı istimdat verdi. Çünkü bir cilve-i rahmetiyle, muvakkat bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zeminin yüzünde, o misafirlerini bir iki saat sevindirmek için, bahar sofrasında haddü hesaba gelmez san'atlı, Şirin nimetlerini her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirlere yedirdikten sonra meskeni ebedilerinde sekiz daimi cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz enva nimetiyle doldurup ibadına ihzar eden bir Rahmanir Rahim'in rahmetine iman ile istinat edip intisabını bilen elbette öyle bir noktayı istimdat bulur ki en edna derecesi hadsiz ebedi emellere medet verip idame eder. Hem o ayetin hakikatiyle imanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette tecelli etti ki o zulumatlı olan cihat sittedeği gündüz gibi aydınlattırdı. Çünkü bu medresem ve bu şehirde talebe ve dostlarımın arkalarında kalıp ağlamak vaziyetini şöyle aydınlattırdı ki ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler, yine görüşeceksiniz diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları bulacağımı ifham etti. Evet, lillahilhamd, hem vefat eden Van medresesini İsparta medresesiyle ihya edip, oradaki ahbabları dahi daha çok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 Arabi şu fıkra geldi, tam o hakikatı tasvir etti. Şöyle ki dedim: Elhamdülillahi ala nuril iman elmusavvir ma yutevahhamu ejani bi a'daen emwaten mubahishin eytamen bakin e bidda'a ikhwanan ahyaen munisina murahhasina masrurina zakirina musabbihin. Yani o şiddetli haletin tesirinden gelen gaflet ile kainatın mevcudatı bir kısmı düşman ve ecnebi haşiye yani zelzele, fırtına tufan taun ateş gibi bir kısmı müthiş cenazeler diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde gafil nefsime tevehhüm ile gösterilen bu korkunç levhayı nuru iman ile aynel yakîn gördüm ki o ecnebi düşman görünenler birer dost kardeştirler ve o müthiş cenazeler ise kısmen hayattar ve ünsiyetkar ve kısmen vazifeden terhis edilenlerdir ve o ağlayan yetimlerin vadi ilaları ise zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu nuru iman ile gördüğümden o hadsiz nimetlerin memba olan imanı bana veren halikızülcelale hatsiz hadsiz hamd ediyorum ve bu dünyada bu dünya kadar büyük hususî dünyamdaki bütün mevcudatı hamd ve tesbihat ilahiyede tasavvur ve niyetim ile istimal etmek bir hakkım olduğu noktayı nazarından, bütün o mevcudatın her birisinin ve umumunun lisan-ı halleriyle beraber elhamdülillahi ala nurul iman deriz demektir. Hem o gafletkârân halet i müthişeden hiçe inen ezvâk-ı hayat ve bütün bütün çekilip kuruyan emeller ve en dar bir daire içinde sıkışıp kalan, belki mahvolan şahsıma ait nimetler, lezzetler, birden başka risalelerde kat'î bir surette ispat ettiğimiz gibi, nur iman ile kalbin etrafındaki o dar daireyi öyle genişlettirdi ki, Kainatı içine aldığı ve o horhor hor bahçesinde kurumuş ve lezzetini kaçırmış nimetler yerinde, darı dünya ve darı ahireti birer sofraayı nimet ve birer tablay rahmet şekline getirdi. Göz, kulak, kalp gibi, on değil, yüz cihazatı insaniyenin her birini gayet uzun bir el suretinde her müminin derecesi nispetinde o iki sofrayı rahmana uzatıp, her tarafından nimetleri toplayacak bir tarzda gösterdiğinden, hem bu ulvi hakikati ifade, hem o hadsiz nimete şükür için, o vakit böyle demiştim. Elhamdülillah, ala nuril imanil musavviri liddâreyn, memlueteyn, minen nimeti var rahmeti, likulli mu'minin, hakkan yestefidü minhuma, bihavâsihil kethîrah, elmunkeşife biizni hâlikihi. Yani, Dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve imbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nuru iman nimetinin mukabiline o imanı bana veren Halık'ıma bütün zerratı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Madem iman bu alemde bu tesirat-ı azimi yapar, elbette darı ı beka'da öyle semerat ve füyozatı olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar ihata edilmez ve tarif edilmez. İşte ey benim gibi ihtiyarlık münasebetiyle pek çok dostların firak acılarını çeken ihtiyar ve ihtiyareler, sizin en ihtiyarınız her ne kadar zahiren benden yaşlı ise de manen ben onlardan daha ziyade ihtiyarlığımı tahmin ediyorum. Çünkü fıtratımda rikkat-ı cinsiyeyle acımak hissi ziyade bulunduğundan, kendi elemimden başka binler kardeşlerimin elemlerini de o şefkat sırrı ile çektiğimden, yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarım. Ve siz ne kadar firak belasını çekmiş iseniz, benim kadar o belaya maruz kalmamışsınız. Çünkü oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtrî olan bu ziyade acımaklık ve şefkat, binler Müslüman evlatlarının hatta masum hayvanların telümlerine karşı dahi bir ricat, bir elem, o sırrı şefkat ile hissediyordum. Hususi bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasredeyim. Belki bu memleket ile ve belki alemi İslamın kıtası ile hanem gibi hamiyeti İslamiye noktasında alakadarım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 İman kafi ve vafidir. Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık ve en eliğim ve müthiş firak ehli dalâletin ve ehli sefaatin ihtiyarlıklarıdır ve firaklarıdır. O rica ve ziya ve teselli veren imanı zevk etmek ve tesiratını hissetmek için ihtiyarlığa layık ve İslamiyete muvafık ubudiyetkârane bir tavrı urdarane takınmakla olur. Yoksa gençlere benzemeye çalışmak ve onların sarhoşca gafletlerine başını sokup ihtiyarlığını unutmakla değildir. Hayrü şebabikum, men teshbhe bi kühulikum ve şur kühulikum, men teshbhe bi şebabikum. mealindeki hadisi düşününüz. Yani gençlerinizin en iyisi temkinde ve sefahetlerden çekilmekte ihtiyarlara benzeyenlerdir ve ihtiyarlarınızın en fenası, sefahette ve başını gaflete sokmakta gençlere benzeyenlerdir. Ey kardeşlerim ihtiyarlar ve hemşire ihtiyareler! Hadisi i şerifte vardır ki, altmış yetmiş yaşlarında ihtiyar bir mü'min, dergâh-ı ilâhiyeye elini kaldırıp dua ederken, rahmet-i ilâhiye onun elini boş döndürmeye hicap ediyor. Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor,